Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Bugün e, Hukuk Güvenliği programında Hukuk Güvenliğini çok ilgilendiren 2 Mart 2021 tarihli Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı konuşmaya çalışacağız. E, bu Eylem Planı ile ilgili e, tabi iki e, küçük kitapçık ya da broşür yayınlandı. Bunların detaylarına girebiliriz. Fakat e, acaba bu o, daha belki yargı reformu strateji belgesi? Ya da işte yılbaşı civarında açıklanan hukuk reformu, e, rota Avrupa'dır denilen e, açıklamalar gibi bir parasetemol mü? Yani e, geçici bir ağrı kesici ve ateş düşürücü mü bilmiyoruz. Dileriz böyle olmaz. Ama e, yani... Amaçlarıyla, ilkeleriyle, hedefleriyle, faaliyet öngörüleriyle önemli bir e, yine e, bir plan görülüyor. Yani insan hakları eylem planı 2 Mart 2021 tarihli ve Adalet Bakanlığı bu konuda bir iki küçük broşür hazırladı. Şimdi tabi yine. E, ben doğrusu e, bu eylem planı e, Sözcüğü'nün karşısında e, bu konuda açıklamada bulunan e, işte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Ana Bilimliği e, öğretim üyelerinden Profesör Adem Sözey'in e, bir açıklamasını çok önemli gördüm. Adem Sözer biliyorsunuz e, 2004 yılında e, yani 1926 yılında yapılmış bulunan ceza ve ceza usul kanunlarından sonra 2004 yılında bu kanunlarda ceza kanunu, ceza usul kanunu ve ceza infaz kanunu üzerinde Profesör İzzet Özgenç'le e, tasarı hazırlayan ve 2005'te yürürlüğe giren bu yasaların mimarları sayılıyor. Adem Sözer bu İnsan hakları eylem planı ile ilgili şöyle demiş. Belki de bunu dinlersek eylem planı ile söylenilen şeyleri daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. E, şöyle diyor Adem Süzler. E, evet bugün programda e, artık programımızın parçası olan Ümit Altaş arkadaşımız var, yetişebilirse e, e, Diyarbakır'dan e, Tahir Elçi Duruşması'ndan dönen Aynur da yetişecek. Şimdi Adem Sözer şöyle diyor e, Ümit'ciğim, bu konuda sizin de ne düşünceniz var, düşünceniz nedir e, onu merak ediyorum. Diyor ki ben de insan hakları eylemsizlik planı, planı öneriyorum diyor. Allah Allah. İnsan hakları eylem planı karşısında... İnsan hakları eylemsizlik planı önerim var diyor. Ve şöyle söylüyor eylemsizlik planıyla ilgili. Diyor ki anayasa ve ceza kanunlarına, ceza ve ceza usul kanunu olacak tabi bu. Anayasa ve ceza kanunlarına aykırı haksız tutuklama ve gece baskını gözaltıları yapmamak. Birinci, eylemsizlik planının birinci önerisi bu. İkincisi, barışçıl gösterilerde zor kullanmamak. Üçüncüsü, idari kurumlar yoluyla medyaya yaptırım uygulamamak. Yani yaptırım nasıl uygulanıyor? Mesela bazı gazetelerin basın ilan kurumundan e, ilan e, gelirleri kesiliyor ve ilanları e, ilan verilmiyor. E, yine Rütük Radyo Televizyon Üst Kuruluşu tarafından e, bazı e, radyo ve televizyonlara e, akıl almaz para cezaları kesiliyor. Gökü idari Kurumlar yoluyla medyaya yaptırım uygulamamak eylemsizlik planı konusundaki önerilerimden biri diyor. Yine Hakimleri kararları sonrası sürmemek gibi yani bir karar veriyorlar tahliye kararı hakimler bir karar veriyorlar beraat kararı bundan sonra hemen ertesi günü bu hakimler en hafifinden aynı adli içinde başka bir mahkemeye mesela cezadan hukuk icra hukuk hakimliğine veyahut da işte diyelim ki İzmir'den Şırna efendim İstanbul'dan işte Artvin'e tayinleri çıkıyor. Bunları yapmamak gibi bir eylemsizlik planı olmalı diyor. Coğrafi ben, teminat gibi. Evet coğrafi teminat. Ben bunları çok önemli görüyorum. Bu eylemsizlik planını doğrusu Adalet Bakanlığı'nın şimdi konuşacağımız eylem planından çok daha önemli görüyorum. Ve bir de Adem eklemek istediğim bir şey var. Ee, eylemsiz e, kalınması gereken e, insan hakları ile ilgili tutumlardan biri de e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet erkanının işte bir sürü devlet erkanı var. Anayasa Mahkemesi Ahim gibi e, yüksek mahkeme ve insan hakları mahkemesi diyelim kararlarına karşı e, bu, bu karar bizi bağlamaz. Bu bizi ilgilendirmez gibi söylemlerinden ve söyleme eylemlerinden vazgeçmeleri. Yani bunları bu eylemsizlik planı uygulanırsa bence efendim e, 2 Mart 2021 tarihli insan hakları eylem planıyla 11 temel ilkesi, 9 amacı, 50 hedefi, 393 faaliyeti öngören e, bu insanatları eylem planından daha gerçekçi ve önemli olur diye düşünüyorum. Evet, ne düşünüyorsun? <gülüyor> Bahri Bey, ben de sizde bir e, yani bu alandaki profesör ve akademisyen görüşü Bende iki kişi var. Bende onların görüşlerini e, hemen notlarım arasında okuyayım. Bir tanesi Selami Kuran tanır mısınız? E, duydum bismini evet. Evet efendim kendisi daha henüz şey oluşmadı ama biliyorsunuz yakın zamanda kurulan Boğaziçi Üniversitesi hukuk fakültemiz var ve kendisi buranın dekanı. Dekan evet. olarak ilk icraatını da eylem planı üzerine görüşlerini paylaşarak yaptı ve aynen şunu söylüyor devletin eylem ve işlemlerinin temeline insan haklarına saygı odaklı bir yaklaşımı yerleştirecek önemli bir eylem planı. E, tabii burada şey sorusu biraz kalıyor bir dakika daha önce e, devletin eylem ve işlemlerin temelinde nasıl bir yaklaşım vardı e, bu yani ne oldu da şimdi insan haklarına saygı duruyor ama bende bir akademisyen ve bir profesör daha var kendisini zannedersem tanırsınız Metin Feyzoğlu tanırsınız galiba evet <gülüyor> aynı, aynı zamanda da Barolar Birliği Başkanımız tabii ki. kendisi de aynen diyor ki efendim Yıldızları tarif eden bir eylem planı değil. E, bu aralar zaten biliyorsunuz Ay'a gitmek, Yıldız'a gitmek bunlar meşhur olan şeyler. E, zaten Japon milyarder de, e, bugün haberlere yansıdı. Kendisi Ay'a gidecek kadro içerisinde. E, efendim Metin Fezioğlu diyor ki yıldızları tarif eden bir eylem planı değil ama o yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir eylem planı. Ee, tabii iki tane e, profesörümüz, iki tane akademisyenimiz bu görüşü söyleyince e, duruyorsunuz yani acaba ne oluyor diye. E, ben topu size atayım. Yani Barolar Birliği Başkanı, aynı zamanda profesör, bir hukukçumuz. Ne diyorsunuz? Yıldızlara yaklaşıyor muyuz? E, e, yıldızlara yaklaşabiliriz ama bu e, hakikaten e, ikide bir böyle politika sıkıştığı zaman, işte ekonomi sıkıştığı zaman e, yani ben bütün söylemlerini samimi bulduğum e, Adalet Bakanı'nın söylemlerinin tam tersi uygulamaları gördükten sonra e, Sayın Fevzoğlu'nun Barolar Birliği Başkanımız Fevzoğlu'nun bu söylediği laf yerine ee, Adem sözlerin eylemsizlik planını e, e, öneriyorum ve onu çok daha ciddi buluyorum çünkü sayın teyze ol biliyorsunuz hem ceza hem de ceza usul ana bilim dalı öğretim üyesiydi dolayısıyla hem ceza kanunlarının hem de ceza muhakemesi kanunlarının bu ülkede nasıl uygulandığını toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde e, Kolluğun, devletin nasıl devren, davrandığını özellikle bu bütün İstanbul Barosu dahil e, neredeyse Türkiye'nin bütün baro başkanlarının Ankara'ya e, gidişinde e, yolların kapanıp e, bir baro başkanının da e, kolluk tarafından nasıl tartaklandığını e, bunları bilen bir e, şey e, baro başkanımız. E, i̇dari kurumların e, medyaya e, yaptırım uygulamaları ile ilgili de her şeyi e, yakından gören bilen bir hoca ve meslektaşımız. E, hakimlerin beraat kararları, tahliye kararları verdikten sonra başlarına ne geldiğini en iyi bilen kişilerden biri yine Sayın e. Feyzoğlu. E, yani... Cumhurbaşkanımızın anayasa mahkemesi ahim kararları bizi bağlamaz lafına anayasanın 90. maddesinin son fıkrası çok açıkken. Bırakın 90. madde anayasamızda ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı bunlar hepsi teminat alıntına alınmışken e, bu açıklamalar e, sonucunda e, koca mahkemelerin kararlarının e, uygulanmadığını bir insan teyzeup o zaman e, yani e, acaba bu e, insan hakları eylem planını açıklayan e, kurum veyahutta siyasi otorite acaba bugüne kadar muhalefette olup da iktidara gelirsek ne yapacağız diyen bir e, Efendim Kurum, siyasi kuruluş veya siyasi bir partimi veya sivil toplum örgütümü merak ediyorum. Zaten e, Sayın Adalet Bakanı Türkiye'deki hukuk uygulamasının, yargı uygulamasının ve hakikaten bu insan hakları eylem planının e, amacı ve vizyonu olarak görünen özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye e, i̇dali için e, geminin dümeninin başında olan bir insan, e, dolayısıyla bu bunları böyle tekrar işte şimdi konuşacağımız gibi sayıp dökmek e, yıldızları e, tarif etmek değil ama e, işte oraya gidiş için önemli bir yol nasıl görünüyor? Veyahut da bu açıklamaları nasıl gerçekçi değerlendiriyor bilmiyorum ama gerçekçi olsun keşke. Evet, aynı fikirdeyiz. Çünkü bakıldığında öne çıkan başlıkları şöyle kısaca ben de özetlemeye çalışayım. Mesela Cumhurbaşkanı i̇nsan, Hak, insan hakları eylem planı tanıtırken sarf ettiği sözlerden bir tanesi yine vize muafiyetiydi. Bunu gönderme de yaptı. Hatırlayalım vize muafiyeti Davutoğlu zamanında AB ile karşılıklı görüşmelerle beraber 72 tane şart vardı yanlış hatırlamıyorsam ve onların 67 şartı zaten yerine getirilmişti. Yani 5 tane önemli maddede e, pürüz çıkmıştı. O 5 tane önemli maddede tamamen terörle mücadele kanununa ilişkin olandı. Yani terör tanımı ondan sonra ifade özgürlüğüyle ilgili e, bağlantılı olup terör içerisinde değerlendirilen fiiller. E, burada Türkiye o dönem... E, Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat e, bunlarda herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyler, söyledi ama bugünkü eylem planında da buna ilişkin bir vurgu görmedik. Ee, yine mesela HSK ve seçim mevzuatına ilişkin e, başlıklar var. Açıkçası ben bu iki başlığı duyduğumda ve buna ilişkin bir düzenleme olacağını duyduğumda biraz endişeleniyorum. Ee, endişelenmemin nedeni e, bir tanesi... Seçim ile ilgili ne zaman bir değişiklik önerisi olsa aslında var olan iktidarın seçimi kazanmaya yönelik yapacağı değişiklik olarak karşımıza çıkıyor. Siz hangi hatırlarsınız özel döneminde ve ara dönemlerde yapılan değişiklikleri. Bu sefer acaba tamamen seçimi kazanmaya yönelik yani demokratik olmayan başka adımlarımı mı getirecek endişesi var? HSK deniyor. Zaten hala hazırda altı tane üyeyi yani Adalet Bakanı e, ve yardımcısını da sayarsak Cumhurbaşkanı e, atıyor. E, diğer altı üyede zaten meclis tarafından geliyor. Orada da çoğunluk Cumhur İttifa'ında e, ve doğal olarak yapısıyla ilgili ciddi bir sorun var e, ama mesela buna ilişkinde herhangi bir şekilde bu yapının, e, bakanın oradaki pozisyonun, buradaki atama yetkilerinin değişeceğine dair herhangi bir başlık ve şey yok. E, bir taraftan eylemsizlik planı dediniz. E, aslında bir eyleme planı da aynı zamanda. E, çünkü e, yani yakın zamanda <gülüyor> önümüzdeki... Oyalama planı mı? Demek istiyorum. Evet, evet. Aynen. <gülüyor> çünkü e, bakın e, Cumhurbaşkanı açıklamayı yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı sitesinde e, konuşmanın tam metninin Türkçesine değil ilk önce İngilizcesine erişebildiniz. Simülten'e çeviri olarak. Ee, yani önümüzdeki haftalarda biliyorsunuz Bakanlar Komitesi toplanacak. Ee, Ahimin uygulanmayan kararlarına ilişkin ne yapılabilir? Ee, bunun üzerine bir tartışma olacak. Yani Kavala kararı, Demirtaş kararı bunlar e, hala ısrarlı bir şekilde uygulanmıyor. E, Cumhurbaşkanlığının e, baş danışmanlarından olan hukukçu Mehmet Uçum'un e, açıklamaları daha taze hani, uygulanmayabilir diye söyleniyor. Şimdi. Böyle bir noktada açıkçası e, bu önemli toplantılar öncesi de bir oyalama e, diyebilir miyiz sorusu bir kenarda dursun lütfen. Çünkü hemen bugün e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı. AB tam üyeliğinde önemli bir adım. Ya bir dakika hani bismillah bir gün oldu. Yani, doğal olarak da e, açıkçası iç kamuoyuna değil, dış kamuoyuna yönelik çünkü hatırlarsanız geçen haftaki aylık gündemimiz içerisinde Amerika'daki senatörlerin ortak imzasıyla Türkiye'ye bir açık mektup vardı. Bu dışarıya yönelik bir zaman kazanma ve oyalama planı olarak da değerlendirenler var. İkincisi yerli ve milli deniyor. Yani hani şeyini anlamıyorum bu aslında Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa Birliği'nin desteklediği bir projenin parçası. E, bu projenin e, üç tane ayağı var. Adil yargılanma, güvenlik hakkı ve ifade özgürlüğü. E, muhtemelen bu plan belki e, şeyde, e, konseyde sunulmuştur. E, bu gerçekten hani durup dururken, e, çünkü hatırlayın Cumhurbaşkanlığı'nın açılış konuşması içerisinde kimseye sormadık, kimseye şey yapmadık. E, doğal olarak bu tamamen yerli ve milli bir plan. E, Şeylerin çok doğru gelmiyor yani bu bir proje var e, bizde aylık gündem değerlendirmelerimizde Adalet Bakanlığı'nın süre giden toplantılarından bahsetmiştik. E, bir de yerli ve milli noktası e, bir taraftan da ya evrensel haklardan bahsediyoruz e, yerli haklardan bahsetmiyoruz yani e, doğal olarak da bu evrensel haklardan bahsettiğimiz alanda bu yerli milli vurgusu da tam oturmuyor. Ee, ona özellikle altını çizmek isterim. Ee, ama bir taraftan da bakıyorsunuz e, bu kadar e, başlık varken uluslararası sözleşmelerin adı geçmedi. Dikkat ettiniz mi ee, Evet. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, e, İstanbul Sözleşmesi özellikle bu kadar konuşuldu. AKP'nin içerisindeki kadın örgütleri bile açıklama yaptı İstanbul Sözleşmesi hakkında. E, uygulanması gerektiğini ve bunun kesinlikle e, göz ardı edilmemesi ilişkin. Fakat e, Cumhurbaşkanı e, insan Hakları Eylem Planı anlatırken sözleşmelerin hiçbirine dayanmadı. Yani bu söylediğimiz haklar bu uluslararası sözleşmelerle zaten güvence altına alınmış haklar. E, Paris İklim Sözleşmesi olsun, e, Çocuk Hakları Sözleşmesi olsun, e, sonrasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olsun... E, bunlar değinilmedi e, ikincisi yani sizin çok iyi bildiğiniz bir alan e, işte basın özgürlüğü anayasal teminata kavuşturacak ifade özgürlüğü e, Bahri Bey zaten anayasamız bunu teminat altına almış durumda zaten buna ilişkin maddenin düzenleniş biçiminde e, bir sorun yok sorun uygulama sorun siyasi iktidarın özellikle hukuk alanındaki o baskısı ve dayatması değil mi? Ee, ben şimdi bu, bu, bu tür yani anayasada ve yasada açıkça norm olarak madde madde yazılmış bu, bu haklar ve özgürlükler ve düzenlemeler varken efendim yargı reformu strateji belgesi, hukuk reformu, ileri demokrasi gibi açıklamalar yapıldığı zaman bunu şöyle anlıyorum. Yani anayasada ve yasada sizin bildiğiniz işte o var olan şeyler var ya bunların hayata geçmesi konusunda e, siyasi iktidar olarak yeni bir taahhütte bulunuyorum diye anlıyorum. Yani bu, bu iyi niyetli bir yorum ve bu iyi niyetli yorumun e, hayata geçmesinden yanayım tabii çünkü e, bizim yapabileceğimiz başka bir şey yok. Fakat ne zamanki siyasi iktidar bu tür benim önemli bir taahhüt olarak, e, siyasi iktidarın önemli bir taahhüt olarak anayasa ve yasaların uygulanacağı şeklinde anlaşılabilecek e, bir taahhüt olarak yaptığı zaman tam tersi uygulamalar başlıyor. Ben gene eyvah eyvah eyvah diyorum. Hatta bu işte e, insan hakları evlen planı açıklandığında eyvah gene nereye gidiyoruz diye düşünmedim değil. Bunun da yani eyvah eyvah niye, nasıl geriye gideceğiz diye düşünürken e gene bir şey e, iyi niyetliyorum. İşte bu gene bir parasetomol yani bir ağrı kesici, <gülüyor> ateş düşürücü e, laf belgesi diye düşünüyorum. Dilerim ki böyle olmaz tabii. Biraz evvel söylediğiniz e, İstanbul Sözleşmesi ve de çocuk hakları ile ilgili ufak tefek makyajlı düzenlemeler taahüt ediliyor işte mesela işte sürekli taz eden, sürekli işte bu tür rahatsız eden kadınları kişilere ilişkin ayrı bir suç düzenlemesi ayrı bir suç maddesi yapılacağı işte efendim çocukların yargılanması sırasında veya soruşturma evresinde Savcıların, hakimlerin, avukatların cübbe giymeyeceğine ilişkin bir takım e, böyle e, makyaj düzeltmeler var. Önemsiz değil, önemli. Ama e, aslı olan mevcut anayasa ve yasalarda güvencelenen hakların ve bunların uluslararası, ulusal üstü planda güvencelendiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bunları içtihat olarak nasıl uygulanacak diye yorumlama tekeline sahip Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bizi bağlamaz şeklinde açıklamalar yapılmaması. Aslında bu. Ve bir de şimdi şunu madem bu şeyin insan Hakları Eylem Planı ile ilgili şeyin açıklamanın ayrıntılarına girdik biraz. O zaman şunu söyleyelim. Şimdi diyor ki bu insan hakları eylem planı aslında cumhuriyetin 100. yılına girmeye hazırlanan Türkiye'nin bu süreçte yani 2023'e kadar evet bütün hedefler 2023. temel politikası olacak diyor. Yani şimdi bu bu insan hakları eylem planı cumhuriyetin 100. yılına gitmeye hazırlanan Türkiye'nin bu süreçte temel politikası olacak. Buna şimdi inanmalı mıyız? Yani burada aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Böyle bir şey var. Öte bir anda... B belki ar araya şey için giriyorum. Şimdi inandırıcılık demişken eylem planının bir gün öncesini hatırlayın. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan e açıklamasını izlemişsinizdir. HDP'yi evet. hem siyasi hem de evet yani HDP'yi hem siyasi hem de hukuken kapatacağız. Şimdi bir gün önce <gülüyor> yani e, bakın ya zaten Yargıtay'ın e, yani adım attığı beri e, en azından okuduk. Fakat siyasi olarak hem kapatacağız hem de hukuken kapatacağız. Bir gün önce AKP Grup Başkan Bekir'in yaptığı bir açıklama. E, Tabii tam, tam bunu söylediğiniz zaman yine bu e, insan hakları eylem planının vizyonu olarak ifade edilen özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik Türkiye. Yani özgür birey ve güçlü toplumla ulaşılacak hedef daha demokratik bir Türkiye. E daha demokratik bir Türkiye için o demokrasinin temel taşlarından biri olan siyasi partiyi kapatmak için bu kadar acele ve bu kadar yürekten haykırıştı bulursanız bu insan hakları eylem planını nasıl umut verici bir e, belge olarak göreceğiz ve bir de bu e, insan hakları eylem planında e, nihai amaç deniyor yani, nihai amaç bu eylem planının nihai amacı nedir nihai amacın yeni ve sivil anayasa yapmak <gülüyor> olduğu belirtiliyor burada <gülüyor> bu dolayısıyla 2 Mart'ın aynı zamanda yeni anayasa yapmak için e, mirat anlamına geldiği de ifade ediyor. Evet. Yani şöyle bir şey. Mesela e, anayasal siyasal mutabakat metinleridir. Bütün tarafların ortaklaşa bir araya gelip üzerinde e, hem fikir olduğu özgürlükçü metinler olması gerekmez mi? Kanunlardan anayasaya gidilmez ki. E, anayasa başlar, anayasa sonrasında ona ilişkin alanlar belki kurulur. Fakat her şey 2023'te bir hedef olarak görülüp bir eyleme planına döndüğünde o zaman kafada inandırıcılık sorusunun altını bir kez daha çiziyoruz. Çünkü e, iki aydır üst üste e, Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin açıklamaları konuşuyoruz e, programlarımızda. E, hem Cumhur İttifanı ortağı olan e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın e, hem e, Cumhurbaşkanı'nın ama aynı zamanda da e, en kestirmeden e, bir atamaya tanıklık ettik. İrfan Fidan atamasını tanıklık ettik. E şimdi bu burada dururken e, çıplak arama e, meselesi her tartışıldığında e, bir gündem olduğu fakat hiçbir adım atılmadı. Tam tersinde at, atılan tek adım bunu gündeme getiren Faruk Gergerlioğlu'nun cezalandırılması oldu. Bu da bir tarafta duruyor. E, şimdi içeride tutuklu olan gazeteciler, avukatlar, e, e, çok sayıda kişi var. E, o zaman Cumhurbaşkanı'nın insan Hakları Eylem Planı anlatırken altını çizerek söylediği cümle çok dikkat çekici. E, onun için ben biraz daha iyi niyet tarafında kalamıyorum. E, çiçeğe çok fazla su verirsen ölür. Az su verirsen de ölür. E, ama, evet yani kurur ama dikenlere de su vermemek lazım. E, şimdi bir dakika adalet e, böyle hani Tek kişiye bağlı veya bir alana bağlı e, miktarı e, ölçülebilen, ne oranda verileceği, verilemeyeceği bir e, şeye mi dönüştü e, biz fark etmeden? Ya da kim bu dikenler? Şimdi bütün bunlar açıkçası inandırıcılık meselesinde e, ister istemez, e, yani biraz daha beni sizin tam tersinizde daha karamsar noktaya doğru götürüyor. Evet mesela bu e, dedik ya bu eylem planının nihai amacı yeni ve sivil anayasa. Şimdi bu yeni ve sivil anayasa tartışması başladığında hakikaten Boğaz içindeki olaylar işte bugüne kadarki Anayasa Mahkemesi'nin e, verdiği kararlara, AİHM kararlarına uyup uymama şeklindeki söz gelimi kavala, söz gelimi Celalettin Demirtaş kararları işte bunlar ilgili tartışmalar bir anda e, duracak. Yani ateş düşecek ve bakalım yeni anayasa muhakkak e, önemli bir şey. Yeni ve sivil anayasa deniyor çünkü. E, bunu neler yapacağız? E, bak iyi bir şeyler oluyor diye düşünmeye başlayacak insanlar, hukukçular, siyasetçiler, yurttaş. Şimdi bu konuda da mesela hemen T24'te bu e, Rıza Türmen Hoca şey, diyor, diyor ki uzlaşma komisyonu daha evvel diyor 60 madde üzerinde 4 partinin mutabakatını sağlamıştı. Aslında maddenin bütünü üzerinde olmasa bile büyük bölüm üzerinde anlaşmaları da hesaba katarsak sağlanan mutabakatın daha geniş olduğunu görürüz. Yeni bir anayasadan söz ediyorsak, önce üzerinde çalışma anlaşma bulunan maddelerin gözden geçirilmesi gerekir diyor. Bir de e, bununla ilgili, yani bu anayasa yeni ve sivil anayasa ile ilgili eski Adalet Partisi milletvekilerinden Bursa milletvekilerinden ve meslektaşımız avukat Ertuğrul Yalçınbayır çok tanıdığım ve çok değer verdiğim bir meslektaşımızdır. Ki işte bir ara Başbakan yardımcılığı da yaptı. O diyor ki, böyle bir şey yapmak için önce usule uymak lazım. Demokratik olmalı, çoğulcu olmalı, katılımcı olmalı, şeffaf olmalı, yasama ve denetim, yargı süreçleri, etik değerlerin korunması, ihtisaslaşma, danışma, komisyon ve genel kurul çalışmaları, Kanun yapımı ve denetim süreçleri, anayasa yapım süreci, 200'e yakın iş düzük çalışması ve özellikle 16 Ekim 2008 tarihinde kurulan 23 ve 24. dönemde verilen uzlaşma komisyonlarınca hazırlanan teklifin ilke ve hedefleri, anayasa tartışmalarından önce kamuoyunda tartışılmalı, sonra anayasa ve kanunlar ve idari Usul, yargı ve bunlar konuşulmalı diyor. Yani e, bu o, eylem planının nihai amacı olarak belirtilen yeni sivil anayasayla ilgili önce ne yapmak gerektiği konusunda işte Rıza Türmen eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı, diğeri hem avukat hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte en tepelerinde bulunmuş bir meslektaşımız Ertuğrul Yalçınbayır bu şekilde bir değerlendirme yapıyor. Bunlar çok önemli evet. açıklamalar. Ama... Bu insan hakları eylem planıyla ilgili. İsterseniz bir müzik arası verelim sonra diğer detayları, başlıkları kısa kısa konuşalım Ümit'ciğim olur mu? Olur tabii. Ki. Peki. Şimdi bir e, müzik arası veriyoruz. Bu müziğimizin de anlamı e, e, yani tahmin edeceğiniz gibi demokrasi özlemi ve demokrasi isteği ile ilgili. 95.0 e, Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programını e, sürdürüyoruz. Bugünkü programda e, belki de. E, Ay sonu programlarımızı bir süredir kaçınamış olan izleyicilerimiz anımsamıyor olabilir. Ümit Altaş arkadaşımız artık hukuk güvenliği programının bütünlerlerinden biri. Tabii asıl arkasında ne gibi niyetler var bilmiyorum. <gülüyor> Ama bizim programımızın vazgeçilmezlerinden biri. Onunla bu insan hakları eylem planını e, konuşmaya çalışıyoruz. Ee, iyi niyetli, ee, lütfen evet. iyi, iyi niyetli olarak planlar olduğunu bilin yani e, bence de. de. E, herhangi bir şekilde başka e, zaten kötü bir, iyi niyetli şey. bir plan. İyi niyetli bir planınız olduğunu düşünmesek zaten bu hukuk güvenliği, güvenlik isteyen, güvenilirlik isteyen programda beraber olmamış olurduk. Demek ki bu konudaki güvenimiz tam. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi, şimdi e, dedik ki 2 Mart 2021 tarihli insan hakları eylem planı özgür birey, güçlü toplum. Burada dikkati çeken benim dikkatimi çeken bir şey var. Güçlü devlet dememiş. Güçlü toplum daha demokratik bir Türkiye. Ve bu anlayışla hazırlanan bu insan hakları eylem planı Cumhuriyet'in 100. yılına girmeye hazırlanan Türkiye'nin bu süreçteki temel politikası olacak. Ve de eylem planının nihai amacının yeni ve sivil anayasa yapmak olduğu ve bu bakımdan da 2 Mart'ın aynı zamanda yeni anayasa çalışmaları için milat anlamına geldiğini söylemiştik ve bu insan hakları eylem planının 11 temel ilke 9 amaç, 50 hedef 393 faaliyet öngördüğünü de ifade etmiştik. Bu arada yine programımızın birinci bölümünde dinleme imkanı olmayan için ifade edelim ki Profesör Adem Sözüyer'in bu insan hakları eylem planı açıklaması karşısındaki planı çok cari bir dikkat. Çünkü Adem sözler diyor ki ben de insan hakları eylem planının karşısında insan hakları eylemsizlik planı öneriyorum. Diyor. Bunları konuştuk. Belki de tekrar atıf yaparız. Evet. Ama Bahri Bey sadece şeyi söyleyin. Tarafsız gazetecilik ilkesi uyarınca lütfen Metin olduğunu da tekrar e, analım. Kendisi de bunun yıldızlara erişecek bir plan olduğunu söyledi. Artık bunun takdiri dinleyicilerimizde olsun efendim. Böylece de yeni yeni, yeni iktidar e, taahhüt ediyor değil mi? Yıldızlara erişecek planı. Elini, evet, e, Feyzoğlu ona ilişkin ayrıntıları daha tam açıklamadı ama bu eylem planının bizi yıldızları yakınlaştıracağını söylüyor. En azından bunu da e, başka bir görüş olarak e, en azından okurlarımıza tekrar hatır dinleyicilerimize hatırlatalım. Evet, şimdi isterseniz e, bu, bu insan Hakları Eylem Planı'nı, Adem Bey'in Eylemsizlik Planı'nı, e, açıklamasına karşı Çok kısa başlıklarla konuşalım mı? Evet. Yani önce diyor ki eylem planı Cumhuriyet'in 100. yılına girmeye hazırlanan Türkiye'nin bu süreçte temel politikası olacak. Bu çok müthiş bir e, yani e, rota çok önemli bir hedef 2023'e kadar ve çok e, önemli bir e, söylem taahhüt veya amaç. Ee, ama iki... Bahri Bey sadece şey araya girmemin nedeni şu tabii ki. Yani ilk bölümde inandırıcılık meselesini konuştuk. Çok ayrıntılı bir plan. Birçok başlık var. Avukatların vergi indiriminden başka başka konuları ama bu inandırıcılık meselesinde bir iki şey daha ekleyip isterseniz şey geçelim. Çünkü biraz planın temel zaten tartışma noktası o. Ee, tabii ki Adalet Bakanı daha sonra katıldığı e, bir programda ifade etti yani bu sonuçta e, yapmamız gereken başlıklar bu sonuçta toplum inansa da inanması da e, bu uygulanması gereken alanlar bu bir görev o konuda bir enfekiriz fakat e, yani e, siz e, meslekteki tecrübeniz itibariyle daha yakından bildiğinizden bir başlık mesela suç ceza hakimlikleri e, sadece şey söyleyeyim inandırıcıktır bizimle şimdi ee, şöyle bir usulle karşı karşıya kaldığımız bir dönemi yaşıyoruz. Ee, bir bölümünü atlattık yine de. Bir, bir boğazımız sıkılıyor ve bir nefes almakta zorlanıyoruz. Ee, ondan sonra hafif biraz bırakıldığında ise e, ya evet nefes aldık diye şey yapıyoruz. Ama neden boğazımızın sıkıldığı konusu bomboş bir soru olarak kalıyor. Mesela e, suç ceza hakimlikleri sizin de bildiğiniz Hatırladığınız gibi Haziran 2014'te yapılan düzenlemeyle olağanüstü getirilen bir uygulama. Yani e, olağanlaştırılan bir olağanüstü uygulama. E, şimdi deniyor ki suç ceza hakimliklerine e, dikey itiraz yolu geçir, e, getiriyoruz. Fakat suç ceza hakimliklerin kaldırılması daha önceki sistemin hatırlanması gerekmiyor mu? E, bu inandırıcılık meselesinde belki bunu da vurgulayarak sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Onun sonrasında diğer başlıkları anlamlandırmak belki daha rahat olacak. Ne dersin? Siz siz bardağın hep boş tarafını görüyorsunuz. <gülüyor> Bu programda o taraf ben de evet. Dolu tarafını görmenizi öneriyorum size. Bakın bir key itiraz yolu var yani suç cezaların e, tutuklama kararlarına karşı e, dikey itiraz, Asya cezada işte ağır cezada itiraz yolları açılacak belki. E, suç cezaların tahliye, tutuklama talebinin reddine ilişkin kararlara karşı da dikey itiraz yolu açılabilir bu konuda. E, bunlar da var. E, ama e, zaten suç cezaların kaldırılması değil, suç cezaların kararlarının yani özel seçilmiş yargıçlarla böyle işte birin kararını ikinci, ikinin kararını üçüncü şeklindeki itirazın aslında bir e, kanun yolu e, biçimi olmadığını hep söyledik. Ve öte yandan da aslında suç ceza mahkemeleri olsun ama bunları e, özgürlük mahkemeleri olarak görelim diye yıllarca savunduk. Özgürlük mahkemeleri olarak yapılansın dedik. Ama bu Özgürlük değil, özgürlüğü kaldıran mahkemeler olarak faaliyet gösterdi ve göstermeye de devam ediyor şu anda. Bunlar şimdi tabii ayrıntılar. Ama mesela şimdi geçiyorum bu insan hakları eylem planına. ikinci olarak diyor ki belge, mevzuat ve idari faaliyetleri, mevzuat ve idari faaliyetleri, hukuki öngörülebilirlik. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelinde. Yani bu zaten işte hep bizim söylediğimiz hukuk güvenliğinin ve dolayısıyla hukuk devletinin temelini oluşturuyor. Diyor ki biz bu temelde ele alacağız bu insan hakları eylem planında. Bütün yapacağımız eylemler bu temelde olacak diyor. Belge, mevzuat ve idari faaliyet bir hukuki öngörülebilirlik şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelinde el alacağız diyor. Zaten şimdiki mevcut anayasa ve yasalar bunu gerektirmiyor mu? Evet. Bu, bunları zaten güvence altına almıyor mu? Ha yani bana göre idare, yürütme, devlet derse ki anayasada ve yasalarda bunlar vardı, bunlar yapılmadı. Ki bunun gerekçeleri de var bana göre. Ne, nedir o gerekçe? Bir, işte FETÖ girdi araya. İki olağanüstü rejim geldi ve biz daha devlet olarak kendimizi yeni topluyoruz. Ama bundan sonra artık bu tehlikelerle ilgili devlet güvenceleri aldı. Bundan sonra bu yapamadığımız belge, mevzuat, idari faaliyetlerin hukuki, öngörülebilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelinde, eli alınmasını bundan sonra yapacağız derseler belki o zaman bir anlamı olabilir diye düşünüyorum. Siz dolu tarafından e, yine yaklaştınız. Ben başka bir boş tarafından o zaman e, tekrar e... iyice iyice boşaltma. <gülüyor> Zaten şu kadarlık bir umudumuz var. Onu da şeye <gülüyor> dibe batırma. Yani lütfen e, lütfen. şey etsinlerse. Mesela kamu ihale mevzatı gözden geçirecek diye bir başlık var. Dikkatinizi çekmiştir. Şimdi kamu ihale mevzuatı çok uzun bir mevzuat değil aslında. Yani belli kanunları, kamu ihale kanunu falan. Yani 70-80 maddelik bir kanundan bahsediyoruz. 17 yılda tam 191 defa gözden geçirildi. 17 yılda 191 defa değişti bu kanun, bu mevzuat daha ne kadar gözden geçirmeyi düşünüyoruz? Burada ondan kaynaklı olarak tabii ki e, e, bu eylem planının önemi uygulandığında e, sağlayacağı kamusal yarar, demokratik toplum ilkesi bunlar çok önemli başlıklar. E, fakat e, İster istemez diğer tarafta mesela e, herkes kendi dini bayramlarında izinli sayılacak. Çünkü o kadar somut, net bir e, başlık yer alıyor ki eylem planında ve çok güzel. Peki Cemevleri ibadethane sayılacak mı? Bundan bu daha büyük bir tartışma e, alanı var. E, onun için e, eyleme ve oyalama planı e, biraz daha... Benim kafamda o o tarafa daha doğru bir eğilim daha fazla. Öyle mi? Ee, bana biraz öyle gibi geliyor. Ee, onun için de yani... bu bu kamu ihale yasası ile ilgili hani bazı dedikodular var ya hep belli müteahhitler Türkiye'nin en büyük ihalelerini alıyor. İşte onlardan başka kimse işte hala alamıyor. Hep onlar bu işleri yapıyor, devletin şeyini bütün parasını kazanan bunlar diye bir takım dedikodular var. Belki bunların düzeltilmesiyle ilgili <gülüyor> <gülüyor> iknayım yani. Siz beni dolu tarafını görmeye ikna edeceksiniz. Peki o zaman son e, bir başlık yine gözüme çarpan coğrafi teminat sizde olacak. Çalışıyorsunuz. Evet. Bu insan... Evet. E, coğrafi teminat. Acaba... Başlığı, siz de şey programa başlarken zaten vurguladınız. E, hatırlayacaksınız coğrafi teminat başlığı yardım reformu taslağında da e, yer alıyordu. E, yani. Çok e, uzun soluklu bir e, veya çok kapsamlı bir değişikliği e, gerektirmeyecek bir başlıktan bahsediyoruz. Yani hiçbir hakim vermiş olduğu karardan kaynaklı olarak e, herhangi bir şekilde başka bir yere sürgün edilme, görev yerinin değiştirilmemesi gibi bir e, ideal yaptırımla karşılaşmama, e, bunun güvencesine sahip olmaktan bahsediyoruz. Ya bu, bu, bu tek cümlelik e, bir düzenlemeyle yapılacak bir alandı. Yargı reformu taslağında da strateji belgesinde de olan bu düzenleme aradan geçen o kadar yıl boyunca hiçbir adım atılmadı. E şimdi ama soruda... şimdi, ama şimdi insan hakları eylem planında bu çok açık ve net olarak ifade ediliyor. Ayrıca deniyor çünkü yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını anayasada bu düzenlemeler var ama yani şimdi bu eylem planıyla yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını hakimlik teminatı işte bu coğrafi olur, özlük hakları açısından olur, her bakımdan olur ve adalete erişimi güçlendirecek önemli faaliyetler öngörüyor diyor bu insan hakları eylem planı bunu şimdi söylediğiniz konuyu belki bu konudaki aksaklıkları tamamıyla düzeltecek bir e, faaliyet e, programı olacak 2023'e kadar. Bu 393 faaliyetin içinde bunlar olacak diyor ve bunları yaparken de tabii ki başta mülkiyet hakkı, kutsal mülkiyet hakkı, kazanılmış haklar, kazanılmış haklar yani hukuk devletinin temel taşlarından biri, suç ve cezanın şahsiliğine, masuniyet, masumiyet ilkesine, karinesine güçlü bir vurgu yapıyor bu eylem planı diyor ve bu alanda somut değişiklikler planlanıyor. Somut. Öyle lafta değil somut değişiklikler planlanıyor diyor. Bakalım bunlar nasıl başlayacak? Ben mesela şöyle düşünüyorum. Bu plan açıklandı ya. Evet. de de Sayın Cumhurbaşkanı daha evvelki bu hukuk reformu diye açıkladığı ee, müjdenin aslında 2021'de tam olarak hayata geçeceğini ve bu konuda çok önemli gelişmeler olacağını söyledi. Ben hemen e, şöyle bir açıklama bekliyorum Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Adalet Bakanı'ndan ve diğer e, yetkililerden. Hatta işte iktidarın ortağı Sayın Bahçeli'den çünkü Bahçeli bazen Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı yürürken hemen taş koyuyor. Onlardan şöyle bir açıklama bekliyorum. Evet anayasamız var. Biz bu anayasaya bağlıyız ve sadıkız. Bu anayasada işte temel ifade özgürlüğü ve haklar, basın özgürlüğü güvence altına alınmıştır. İşte milletvekillerinin 83. madde ve devam maddelerinde dokunulmazlıkları demokrasinin temel taşıdır. Siyasi partiler temel taştır demokratik bir toplum için. Eylem planıyla amaçlanan daha demokratik Türkiye için. O bakımdan biz daha evvel açıkladığımız Anayasa Mahkemesi kararlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bizi bağlamayacağına ilişkin o günkü konjöktürde söylediğimiz sözleri değiştiriyoruz. Artık insan hakları eylem Planı çerçevesinde bu Anayasal zorunluluklara ülkemiz uyacaktır ve 2023'e beklemeye gerek yok bunları hemen uygulayacağız deseler bence 393 tane faaliyet biraz evvel söylediğin suç ceza mahkemelerinin itiraz yollarının değiştirilmesi vesaire hiç bunlara e, gerek kalmayacak ve e, gerçekten bu insan hakları eylem planına e, samimiyetle inanacağız diye düşünüyorum. Evet evet katılıyorum. Yani bunun en önemli adımlarından bir tanesi de bu beyanla birlikte içeride tutuklu olan milletvekilleri, e, içeride tutuklu olan üniversite öğrencileri, gazetecilerin e, bir an önce serbest bırakılması olacaktır. E, şu anda meclise gelen fezlekelerin e, ve bu alanlardaki atılacak sumut adımlar o zaman daha inandırıcı e gerçekten de evet, hadi umutlandık noktasını e, güçlendirecek bir şey olacaktır. E, yine önemli bir da karşı karşıtı. Yani önemli bir sınav dediğim şey 8 Mart yaklaşıyor. 8 Mart'ta e, yine izleyeceğiz ve göreceğiz e, toplantı gösteri yürüyüş hakkının nasıl uygulanıp uygulanılmayacağını. E, Kobani davası var çok yakın zamanda. E, uzun süredir e, yargılanan Figen Yüksekdağ'ın e, dosyası karar aşamasına gelmişken Kobani davasıyla birleştirilerek en başa dönüldü. E, çok fazla başlık Osman Kavala var. E, Ahmet Altan var. E, Selahattin Demirtaş var. O kadar çok e, mağdur e, pozisyonunda olan insanlar var ki e, somut bir şey olması gerekiyor. Somut bir adım atılması gerekiyor ki bu planın bir eyleme, e, bir oyalama planı olmadığını, e, bu planın bir seçim yatırımı, veya seçimde bir gündem değiştirme alanı olmadığına en azından inanabilmek için e, bu kadar kuşkuyla yaklaşmak yaşadığımız bunca olaydan sonra e, bence e, makul ve anlaşılabilir bir durumda. Evet, şimdi ben biraz süremizin de kalmadığı kanaatindeyim. Yani benim e, e, baktığım saate göre zamanımız e, birazcıklar aldı. Ee, o zaman e, belki de bu, bu insan hakları eylem planı ile ilgili e, bir sonraki programda yeniden e, belli başlıkları detaylarıyla e, incelememiz gerekebilir. Biz de bunları e, belki de tartışarak oyalanmayı sürdüreceğiz. E, bizim de e, böylece ateşimiz düşecek, ağrımız e, e, hukukla <gülüyor> ilgili kalp ağrımız yavaşlayacak. E, onun için. Biz e, bugünkü program açısından e, izleyicilerimize hoşçakalın diyelim. Yeni bir e, hukuk güvenliği programında buluşmak üzere diye. Evet. Ve hem Açık Radyo'daki diğer çalışanlara hem de Selahattin Çulak arkadaşımıza teşekkür ederim. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel